yine ekrem <gülüyor> hükmünde Allah'a etkak. Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'ın indinde, Allah'ın yanında en keremliniz, en üstünüz etkakum takva sahibi olandır. Bu nasıl bir takva sahibi? Yine efendimiz buyuruyor. elmer el mer ehabbe. Kişi kişi sevdiği ile beraberdir. Ya. Demek ki bu Rabi'ül Evvel ayında bizi tefekküre götürecek ben ne kadar hayatımda Hayatımın safhalarında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraberim. Ve bu beraberliği bir taaddat etmemiz ve ne kadar Efendimize benim bir yakınlığım var. Cenab-ı Hak verdiğim nimetleri sayamazsınız buyuruyor. En büyük nimet meccanen elhamdülillah Müslüman olarak dünyaya gelmek. Müslüman olarak yaşayabilmek. 124 bin küsur peygamberin en yücesine ümmet olabilmek. Yani bunun zevkini, bunun lezzetini tadabilmek. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerde bizim bu duygularla derinleşmemizi arzu ediyor. Demek ki bu veladet kandili ihyası onunla beraber olabilme. Tasavvufun Tasavvufta malzeme de muhabbet, muhabbetin de neticesi adap. Yani Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin edebiyle, adabıyla edeplenebilme. Onun bir şahidi olabilme. Okunan ilk ayet Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cenab ı Hakk'ın, insanda tecelli eden bir sanat harikası. Kur'an kelamda tecelli eden bir sanat harikası. kainat fiilde tecelli eden bir sanat harikası. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise, insanda tecelli eden bir sanat harikası. En alt tabakadan, en üst tabaya kadar misal. Her mesleği misal. Herkes problemini ona yaklaştığı nisbetle, ona muhabbet duyduğu nispetle çözer. sabi. Cahiliye insanıken mazileri zirve bir toplum oldu. Bütün problemlerini Allah Resulünde çözdü. Neyle çözdü? Muhabbettir. Muhabbetle yaklaşarak çözdü. Burada Cenab-ı Hak bize ona olan itaati, kendisine olan itaatle birleştiriyor. İtaat muhabbete bağlı. Cenab-ı Hak onunla beraber olmamızı arzu ediyor. Saabi fani hayatından sonra da onunla beraber olmayı hedefledi. Ben kıyamette onunla beraber olabilir miyim? Hep bu endişe içindeydi. Yani fani hayatta beraberdi. Fakat ebedi hayatta da beraber olmayı hedefledi. Bir misal, basit bir misal. Bir zat güneş doğarken namaz kıl, kılıyor. Diğer bir zat da diyor ki, niye diyor güneş doğarken namaz kılıyorsun diyor. Bu diyor mekruh vakittir diyor. O da diyor ki Allah'a secde etmek suç mudur diyor? Ben Allah'a secde ediyorum diyor. Süfyan bin Üneyd de ona diyor ki Allah diyor seni namaz kıldığın için değil, sünneti sünneti ittiba etmediğin için cezalandırır. Okunan son Hucurat suresinin ilk ayetinde Allah ve Resul'un önüne geçmeyin buyuruyor. Yani i̇badette dahil her şeyde Allah Resulü'nün talimatı üzerine hayatımızın o kıvam üzerinde devam etmesi. İbadet de dahi öyle. Mesela 10 Muharrem'de Beni İsrail halkı, Yahudiler oruç tutuyordu. Efendimiz bir İslam karakteri, İslam şahsiyeti bakımından Biz dedim Musa'ya daha yakınız. Madem onlar 10 on Muharrem'de tutuyor, biz 9-10'da tutalım buyurdu, bir gün ilave edelim buyurdu. Velhasıl Müslüman daima Allah Rasûlü'nün karakteri ve şahsiyeti taşıyacak, onun yeryüzünde şahide olacak. Efendimiz zaten buyuruyor peygamberler Allah'ın şahitleridir. Benim ümmetim de diğer ümmetlere şahittir. İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki Kabe-i Şerif diyor. Yani efendimizin makberi şerifi Kabe'den daha efdaldir buyuruyor. Zira diyor Kabe diyor onun sebebiyle yaratıldı. Kabe'nin yaratılma sebebinin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir buyuruyor. Ondan sonra okunan ayet Ahzab suresi 21. ayeti. Andolsun ki yemin olsun ki bu yüce Cenab-ı Hak Resulullah senin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için bir üsve-i hasene, örnek karakter, örnek şahsiyet. Büyük ulvi şahsiyet, yüksek karakter. Demek ki üç hale sahip olmamız lazım ki Cenab-ı Hakk'ın o karakterinden, şahsiyetinden, örnek şahsiyetinden hisse gelsin. Birinci, ahirete kavuşmayı umanlar. Demek ki kalp Allah rızasını arayacak daima. Dünyada ne şekilde olacak? Ela بِذِكِ لَاِتَ اَتْمَنُنُ الْقُلُوبُ Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Bir ruhaniyet içinde bulunacak. Cenab-ı unutmayacak. Bu o kadar mühim ki diğer haşır Suresi'nde Allah'ı unutan, Allah'ın da kendini unutturduğu kişiye gibi olmayın Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak, iki peygambere, Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'a ayetlerimi götürün, beni de zikirden unutmayın buyuruyor. Allah'a koşmayı umanlar, yani Allah rızasını arayanlar, Cenab-ı beraberliği temin edenler ve ahiret, ahiret gününe kavuşmayı umanlar, yani bir fâniliğin içinde bulunanlar, ihtirasdan enaniyetten, benlikten vazgeçenler, bir faniliğinin içinde bulunmak. Bir, bir hiç sermayeyle geldik. Bunu bir tefekkür etmek. Niye bir hiç sermayeyle geldik? Bir imtihan âlemi içindeyiz. Ahiret muhakkak ve mutlaka. Laşek şek ve la şüphe. Her şey ahiretin şahadeti dünyada. Her şey de fanilik. Ahirete kavuşan umanlar ve Allah'ı çok zikreden için Allah Rasulü'nü güzel bir örnektir. Velhasıl insan Kelime manası bakımından bir ünsiyet kelimesinden gelmektedir. İnsan çabuk ünsiyet eden bir varlık. Bu seyrede dolayısıyla muhabbet duyduğu kimseyle birleşir, aynı iyileşir. Bu aynı iyileşme şahsiyetinin gelişmesine büyük bir rol oynar. Demek ki mü'min, Allah Rasûlü ile aynı ı Hak bunu bizden arzu ediyor bize en güzel en büyük bir ünümeleği gönderdi. Cenab-ı Hakk'ın bizden talibi de bu. Onun karşısında da Cenab-ı Hakk'ın mükafatı. Yine 45. ayet değisi yine Ahzab suresinin Ey peygamber biz seni hakikaten bir şahit. Yani İslam'ı temsil edecek. İnsanlar daima karakteri ve şahsiyeti hayrandır. Karakterin ve şahsiyetin peşinde giderler. Ebu Cehil bile Allah Resulullah düşmana Efendimizin karakterini tasdik etti. Biz dedi seninle beraber Mekke'de büyüdük. Sen hiç yalan söylemedin. Sana el emin et sadık sıfatını biz verdik dedi. Demek ki burada bir şahit Peygamberim, İslam'ı temsil. Bir müjdeci, İslam'ın güler yüzünü aksettirebilmek. Bir uyarıcı, emri bir marufta bulunmak. Demek ki bir mümin de, hem hal olan bir müminde, de, onunla aynileşen bir müminde, birincisi İslam'ın şahidi olacak. İslam'ın karakter ve şahsiyetini tevzi edecek. İslam'ın güler yüzünü tevzi edecek. Ve bu sıfatlarla emri bir marufta bulunacak. Hantal bir kalp olmaz. Yine Cenab-ı ondan sonra okunan Ahzab Suresinin 56. ayetinde ise, Bizim idrakimiz muayyen bir idrak. Nasıl hayvanların idraki muayyen bir idrakse, orada kalıyorsa, bizim de bizim de idrakimiz muayyen bir yerde kalıyor. Cenabı ı Hak o kadar bize tahsis etti insanı. Cenabı ı Hak Efendimiz'in yüceliğini bize bildirmek için bu ayette de Allah ve melekleri, peygambere çok salat ederler. cenab ı Hak salat ettiğini keyfiyeti meçhul bizim için. Meleklere salat ettiriyor. Bize bunu bildiriyor. Siz de ona salvat getirin, teslimiyetle selam verin buyuruyor. Peygamberler hepsi kıymetli. Adem aleyhisselama melekler secde etti. Efendimiz'e ise Cenab-ı Hak salat ediyor ve meleklere salat ettiriyor. Yine burada Cenab-ı Hak Efendimiz'in kıymetini. Demek ki Efendimiz'e onu yakından tanıyabilmek, onu muhabbetle bağlayabilmek, Sünnet seneğine izinle gidebilmek şu dünya hayatının en büyük devlet, en büyük zenginlik, en büyük saltanat. De sahabi bu saltanata erdi. Evliyalah bu saltanata erdi.